Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, İstanbul'da 3. Köprünün yapımı için ağaçlar hızla kesilmeye devam ediliyor. Doğa katlediliyor. İstanbul'un trafik sorununa çözüm olarak sunulan 3. Köprü'ye ulaşımı sağlayacak Kuzey Marmara Otoyolu'nun yapımına köprüyle eş zamanlı olarak başlandı. 29 Mayıs'ta Gezi Parkı eylemleri devam ederken 3. Köprü için temel atma töreni yapılmıştı. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu projesi için seçilen yer, İstanbul'un akciğerleri olarak bilinen oksijen deposu Sarıyer Ormanları. Projeleri gerçekleştirmek için 2.3 milyon ağacın kesileceği söyleniyor. Bu projeye İstanbul'un ulaşım sorununa çözüm getirmeyeceği gibi WWF Türkiye ve Doğa Derneği'ne göre ekolojik olarak geri dönüşümü olmayan tahribata yol açacak. Su havzaları kirlenecek, yaban hayatını olumsuz etkileyecek ve ekolojik denge bozulacak. Üçüncü köprü projesi için katledilen ağaçların fotoğraflarına ve proje hakkındaki haberlere köprüfotoğrafları.com adresinden ulaşabilirsiniz. Çanakkale Çevre Platformu altın madencileri tarafından Kaz Dağları'nın çeşitli köylerinde yapılan halkı ikna çalışmalarına tepki gösterdi. Çanakkale Çevre Platformu sözcüsü ve Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şube Başkanı Hicrin Albant tarafından yapılan açıklamada Kaz Dağları'nda çok sayıda şirketin metalik madencilik sondajlarına devam ettiğinin altı çizildi. Maden şirketlerinin henüz sondaj aşamasında yöredeki birçok köyün içme sularını kirlettiğine dikkat çeken Albant, yörede yaşayan tüm canların yaşamının risk altında olduğunu belirtti. Nalbant projelerinin iptali için açılmış olan çevresel etki değerlendirme Raporu iptal davalarını sürerken, maden tekellerinin yürütülen mücadeleyi baltalamak amacıyla bazı köylerde şirketle yine toplantılar düzenlediğini ifade etti. Uluslararası Enerji Kurumu'na göre yenilenebilir enerji 2016'da bayrağa devralacak. Uluslararası Enerji Kurumu'nun 5 yılı kapsayan tahmin raporuna göre, kalkınmakta olan ekonomilerin öncülüğünde dünyanın enerji üretimi alışkanlıklarında gözle görülür bir değişiklik olacak. Kuruma göre 3 yıl içinde dünya çapında yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriğin oranı %24'e çıkıp doğalgazın önüne geçecek. Ayrıca raporda yenilenebilir enerjilerin masraflarının kömür, doğalgaz, benzin gibi geleneksel kaynaklarınkinden az olacağı ifade edildi. Uluslararası Enerji Kurumu yenilenebilir enerjideki büyümenin başta Çin olmak üzere kalkınmakta olan ekonomilerin su, rüzgar ve güneş enerjisine yönelmesinden kaynaklandığını belirtiyor. Ancak kurumun yönetim kurulu başkanı Maria van Hoven, yenilenebilir enerjideki büyümeye karşın karbon salımlarının düşmediği durumda termik santrallerden kaynaklanan küresel ısınma tehdidinin devam edeceğini vurguluyor. Dolayısıyla yapmamız gereken şey kömürlü termik santrallerden bir an önce vazgeçmek. WWF Türkiye, Namı Diğer Doğal Hayatı Koruma Vakfı, deniz kaplumbağalarının yuvalama kumsallarının güncel durumunu belirlemek için ve alanların daha etkili nasıl korunabileceğiyle ilgili bir çalışmayı yürütüyor şu anda. 20 Haziran'da başlayan çalışmaların 12 Temmuz'a kadar devam etmesi planlanıyor. Deniz kaplumbağası kilometreler kat ederek Akdeniz kumsallarına yuva yapmak için çıktığı kumsalların 21 tanesi de Türkiye'de bulunuyor. Ancak Türkiye kıyıları, turizm yatırımları, ikinci konutlar, endüstri yatırımları, kaçak kum alımı, balıkçılık başta olmak üzere insan faaliyetleri nedeniyle baskı altında. Bu durum tüm dünyada nesli tehlike altında olan deniz kaplumbağalarının yuvalama yapacağı alanları da doğrudan etkiliyor. Bu yüzden WWF Türkiye'nin yapacağı çalışmalar deniz kaplumbağalarının yok olmaması için kritik önem taşıyor. WWF Türkiye daha önce 2003 yılında da benzer bir çalışma gerçekleştirmişti. Yapılan çalışmalar yuvalama kumsallarının durumunu ve alanlara yönelik tehditleri güncel bilgilerle ortaya koymak, kıyılarımızın karşı karşıya olduğu tehditleri anlatmak ve ilgili tarafları harekete geçirmek için çok önemli. Kıyılarda yapılan gündüz çalışmasında kumsalların koordinatları, doğal oluşumlar, yapıların kapladığı alan gibi GPS ile belirlenirken bu bilgiler, gece çalışmasında kumsallardaki ışık durumu insan faaliyetlerine bağlı olumsuzluklar not ediliyor. Kumsalların güncel durumlarının daha etkili ortaya konulabilmesi için de fotoğraflar çekiliyor tabi. WWF Türkiye bu arazi çalışmalarından arta kalan zamanlarda ise yerel yönetimlere ve sivil toplum kuruluşlarına bilgilendirmeler yapıyor. Programımızın sonuna geldik ama çok önemli bir haberle bitirelim. Bu haftaki programlarımızda biliyorsunuz Global Power Shift yani Küresel Eksen Değişimi Hareketi'nin haberlerini yapmıştık. Dünyanın hemen her ülkesinden şu anda 500 iklim aktivisti 29 Haziran Cumartesi günü Kadıköy'de gerçekleşecek ilgili eylemli kurgulamak için Ütü Ayaza'da çalışacaklardı. Ayaza Kampüsünde dün gerçekleştirilen toplantıda Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Genel Sekreteri Kristina Figueres de gelmişti ve konuşmacıydı. Kristina Figueres konuşmasında iklim değişikliğinin etkilerini dünyanın her yerinde bu kadar şiddetli hissederken neden her gün milyonlarca insan sokağa çıkmıyoruz anlamıyorum diyerek tüm doğa severleri. 29 Haziran Cumartesi saat 15'te dünyanın her tarafından harekete destek veren iklim aktivistleriyle birlikte Kadıköy'de Numune Hastanesi'nin önünde buluşma çağrısı yaptı. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri